Kardeşlerim, muazzez müminler bir nizam sarayı düşünün yüzlerce, binlerce kapısı olan bütün insanların hacetlerini gidermek için etrafında döndüğü bir nizam sarayı içerisine girip ilgili makama ulaşıp halinizi arz edebilmek için rehberlere muhtaçsınız onları bulamadan Onların refaketinde yürümeden vaktinde ilgili makama varamazsınız Belki büyük hüsranlara muhatap olursunuz Kur'an-ı Hakim Bütün bir insanların, cinlerin, yeryüzünün Hz. Adem'den bu tarafa sorulan bütün soruların ve sorunların cevabını ihtiva eden bir nizam sarayı Allah Azze ve Celle Kur'an'a ve Kur'an'dan önceki bütün nizam saraylarına sadece peygamberlerin refakatinde salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmu'in girilebileceğini ifade buyurdu. Bir ama düşünün, muzdarip bir adam yağmur yağıyor, kar var ya da tipi var dışarıda kalmıştır. Eğer ona birisi kapıyı, etmezse dışarıda kalacak evin içine girip de kendini muhafazaya alamayacak Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam bizi Kur'an nizamına, onun nizam sarayına davet ediyor onunla girerseniz ancak doğru anlarsınız Efendimiz aleyhisselatu vesselamın refakatinde Allah'ın ayetlerine bakıyoruz her baktığımızda farklı bir nazar bizi kucaklayacak Er-Rahman öğretti Bu Allah'ın semadan sizin için gönderdiği bir nizam, kelam-ı kadim. Sonra buyuruyor ki: "Allame'l-Kur'an, halaka'l-insan." Kur'an'ı hakimi talim etti, insanı yarattı. Esasında baktığımız zaman ayet şöyle olmalıydı: İnsanı yarattı ve Kur'an'ı öğretti. Fakat öyle demiyor. Kur'an'a Hakim'i öğretmeyi öne alıyor. Şuna dikkat ediyor Allah'ın ayetleri. Diyor ki ey Müslüman başını kaldır ve şu hakikati gör. Allah Azze ve Celle seni, senden önce yeryüzünde yaşayanları dünyada keyif alasınız diye değil, işte bu kitabı öğrenesiniz diye göndermiştir. Sizi bunun için yaratmıştır Kur'an'ı öğrenin diye doğdunuz. Bunun için nefes alıyorsunuz, bunun için yaşıyorsunuz. Zaman zaman perdeler gözlerimizin önüne çekilir. Bu gaflet olur, bu tamah olur, bu arzu olur, bu heva olur, heves olur. Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerini Allah'ın indirdiği şekilde vecihte anlamaktan mahrum olur insanlar. Okurlar Kelâm-ı in ayetlerini ama unuturlar. Onlar bu dünyaya, bu Kur'an'ı yaşamak için geldiler. Bu çerçevede yeryüzüne insanlara baktığımız zaman iki tane fotoğraf görürsünüz. Birinci fotoğrafta gelir düzeyi düşük olan insanlar sabah evlerinden çıkarlar, akşama kadar vur havur dolaşırlar. Onların çalışma yerleri bazen tarlaları bağları olur, bazen fabrikalara giderler. Bazen bir dükkanla, tezgahtar olarak çalışırlar, akşam ekmeklerini alır, evlerine gelirler. Bayramdan bayrama ya da belli mevsimlerde çocukları için giysiler alır, onları giydirirler. Hep onların bir yaşanması muhtemel bir vehinleri var. Bugün yoruluyorum, bugün bu eller çatlıyor ama bir gün gelecek, ben de bu dünyadan keyif alacağım. Ben de rahata ulaşacak diye bu hayallerle giderken çocuklar büyür. Sonra çocuklar babanın ifadelerine asi olurlar. Hep o geçmişte ellerinin çatladığı günleri özler. Ama içinde hala bitmeyen bir tamam vardır, arzu vardır derken bir de bakar ki ''Hatta ila cahedhumus sa'a'' Onun kıyameti gelmiş ölüm gelmiş İşte o zaman hasretler onu kuşatır vahde ahde Nasıl oldu da ben imanımı şu dünya için şu eller için şu hamal için hanuman için terk ettim ağlayarak terk eder dünyayı gider ahirete. İkinci fotoğrafta gördüğümüz insanlar onların gelir düzeyi daha yüksektir daha çok kazanırlar. Fakat bitmeyen bir Tamahları vardır onların Hırsları vardır Allah onlara Hırsla azab eder Hani küçükken hatırlarsınız Çocuktunuz Ufukları görürdünüz Semanın yere battığı yer zannederdiniz Koşardınız Ufuklara doğru yakalayacaktınız İşte bunların Gözünün önünde dünya işte öyledir Koşarlar koşarlar Sürekli kendilerine Yeni hedefler tayin ederler. Bir hedefe gelir sonra diğerine koşar. Birini yakalar, yakalar sonra ötekine gider. Sürekli yukarıdakilere bakar onlar gibi. Bir fabrikanın yanına ikincisini ikincinin yanına üçüncüsünü eklemek için vur havur koşar koşar ve bir gün Azrail gelir o zaman der ki Rabbi لَمْ لَا أَخَلْتَنِي اِلٰى اَجَرٍ قَرِيرٍ فَأَصَّدَّةَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Allah'ım fazla değil, azıcık bir zaman istiyorum. Tekrar bana bir haftalık, iki haftalık zaman versen, dönsem dünyaya, vermediğim bütün sadakaları verecek, kılmadığım bütün namazları kılacak, hacıma gidecek o zaman içerisine ne kadar ibadeti sığdırabilirsem, Onları yapacak, bütün zamanı sana kulluğa hasredecek Allah'ım diye yalvaracak. Ama onun da geriye dönüşü olmayacak. O halde Hasan Basri rahmetullahi aleyhim dediği gibi ey insanoğlu, oğlu, Ademoğlu, Allah Azze ve Celle seni bu dünyaya malları aramak için değil, ahireti aramak için göndermiştir. Hele bizler bu dünyada ahireti ararsak, ararken ahireti dünyayı da bulacaksınız. Ama dünyayı ararken bazen bulamayacak, bazen sadece dünyayı bulacak, ahireti kaybedecek insan. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh, İslam'dan önce Mekke'de babası Hattab'ın develerini bekleyen bir çobandı. Sadece onu Mekke'de tanırlar, burada bilirler. O sadece dünyayı aradı, develeri bulmuştu o kadar. Ama sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ardından hicret etti. Yollara düştü. ''Feda ki evi anam da babam da sana senin yoluna feda olsun ya Muhammed.'' ''Aleyhisselatu vesselam'' dedi. Medine sokaklarında inmeyen garipleri Allah Azze ve Celle dünyayı onun ayakları altına serdi. İran'ın Fatihi Ömer, Suriye'nin Fatihi Ömer, Mısır'ın Fatihi Ömer radıyallahu an efendimiz. Hürmüzan, İran Melik'i esir aldılar. Hazreti Ömer Efendimiz'in yanına getirdiler. İbn Celil tarifinde rivayet ediyor. Başımda kocaman bir tacı var üzerinde elbiseler vesaire. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in azametli sarayını arıyor. Soruyor etrafındaki adamlar, katipler, bakanlar. Nerede Ömer'in sarayı diye ellerinde kelepçe var Hürmüzan'ın. Mescidi Nebeli'ye götürüyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'in yastırıyor cübbesini çıkarmış, başının altına yastık olarak koymuş uykusuz kalmış, küfeden gelen heyetle görüşmüş orada istirahat ediyor yanında bekçiler yok, kare müdürü yok, şu yok, bu yok vesaire hayret içerisinde kalır hürmüzan, uykudan kalkınca bakar ki karşıda azametli bir sultan buyurur ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi benimle bu halde konuşamazsın al tacı ayarların altına çıkar üzerindeki sırmalı elbiseleri sonra döner Allah Resulü Aleyhisselam'ın hasabına sizler eğer üzerinize bu sırmalı elbiseleri giyerseniz bir gün sizin ellerinize de kelepçeleri vururlar böyle Ömerlerin karşısına getirirler biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı evet. dinlediğimiz gün yani yollara ahireti aramak için düştüğümüz gün Allah Azze ve Celle bu ümmetin ayakları altına dünyaları serdi, Hazreti Ömer gibi oldu. Peki şu sokaklarımızın, caddelerimizin hali nicedir? Nereye gidiyoruz? Başımızı kaldırıp ahireti, ahiretimizin saadetini İşinizin içinde ölümü, ölümün bir anda size geleceğini günde kaç defa düşünüyorsunuz? İbrahim et hem, rahmetullahi aleyh, sarayın içerisinde elinde bir aletle eğleniyor. Kâr alıyor dünyadan derken dışarıdan bir ses geliyor. Elem ye'ni lillezîne âmenû en takşa'a kulûbuhum libikrillâhi ve mâ nezele minel hâb. Ey edilmekli alemler elenen İbrahim Allah seni bu dünyaya bunun için mi gönderdi? Kuranın ayetleri okunurken kalbinin açılma vakti gelmemiş midir? Hazreti Muhammed aleyhisselamın işaret ettiği Kuranın nizam sarayına girmenin vakti gelmemiş midir? Hazreti Kuranın ayetlerini duyduğum zaman kalbinin titreme zamanı. Sanki İbrahim et hem bu ayeti ip o zaman duyar. Atar aletleri bir tarafa, koşar dışarıya. Vallahi lakati aile vallahi lakati karube Wallahi lakati ca'a halva İşte o zaman gelmiştir der yollara düşer. cenab Hakk'ı arar, cenneti arar, ahireti arar. Yollara düşmenin vaktidir. Eğer dünyayı istiyorsanız da yola düşün ahireti istiyorsanız da yola düşünün. Hazreti Muhammed aleyhisselamı düşünün. Onun getirdiklerini tefekkür edin, tedavbü edin. Işte o zaman göreceksiniz. Alim İslam'a semadan izzetler yağacak. Iffetler yağacak. Işte o zaman Suriye'deki Halitlerin, Muhammedlerin acılarına, semadan izzet melekleri gelecektiğine, onların derdine devam ve görün, duyun Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini, anlattıklarını